illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye şu can emanetimizi teslim etmeyi nasip kabirimizi cennet bahçesi eyle. Kabirden kalktığımızda bizi şu caminin kubbesi altında topladığın gibi ya Rabbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin nivaül hamdi altında peygamberlerle, suddıklarla şehitlerle Salihlerle beraber haşr eyle yarabbim. Mahşer gününün tehlikelerinden, ehvalinden, üzüntülerinden, sıkıntılarından, terlemelerinden, korkularından bizi koru yarabbim. Bazı has kulların arş-ı gölgesinde gölgelenecek, bizi o arşın gölgesinde gölgelendirdiğin kullarından eyle yarabbim. Bazı kullarına amel defterleri açılıp hesap sorulmayacak, bir gayri hisap insaf onlar cennete girecekler, Hatta nice insanlara şefaat edip onların da girmesine vesile olacaklar. Bizi cennete bir gayrı girenlerden eyle yarabbim. Habibi edibine komşu eyle yarabbim. O adını duyduğumuz Havs-ı oya doya doya meşehtini nasip eyle yarabbim. Habibi edibine komşu eyle yarabbim. Ayın 14'ünü görür gibi senin cemalini gören, senin davetine gelen, senin ikramına eren kullarından eyle yarabbim. Bi hürmeti khatematil Kur'anil azil ve bi hürmeti zifrikel cemil ve bi hürmeti esrar suret suretin Fatiha. Allah'ın Allah'ın Şimdi tabi vaaz bitiyor. Bir bir yığında kağıt geliyor. Efendim onları da cevaplandırmak gerekiyor. Bir. Bir de Efendim, ders almak isteyenler varmış. Efendim, önce beraberce o dersi tarif edelim, beraberce tevbe edelim. Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-azîm el-kerîm el-lezi, la ilahe illa el el-hayyel-kayyum ve etûb-u ileyhi, Allah'ın ne? Ente Rabbi. La ilahe illa ente harakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetadu Euzubike min şerriba sana ebu ulete bi mi'metike aleyye ve edu'u idembi hafirli ve innehu la yevkeriz dünube illa ente Allah devletimizi kabul etsin, sevdiği kulları arasında kabul etsin, eski günahlarımızı silsin Bundan sonraki ömrümüzü günahlara bulaştırmasın. Bundan sonra devamlı abdesti gezmek prensibiniz olsun. Sabahtan akşama daima abdesti bulunmaya gayret edin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Şimdi vereceğim zikirleri çekin. Zikri istediğiniz zaman da çekebilirsiniz. Gece, gündüz, sabah, öğlen, akşam ikindi ne zamanınız müsaitse olur. Sakin, temiz, halvet, tenha bir yerde kıbleye doğru bir çekip oturursunuz hani dedin diye ibadetin mekanı halvettir diye sizden duymarsınız 25 defa estağfurullah diye başlarsınız sonra bir Fatiha 3 ihlas şerifi okuyup bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve Pirimiz Bahatindakşıfen Abdülkadir Geyla'ımız Şahabettin Sühreverdi, Necmettin-i Kıbrâ Seyyid Mûnettin Çevşi Halid-i Bağdâdi Gümüşhanevi Efendilerimize hediye eder vesair pillerimize ve meşahifimize hediye eder. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccüfenin telaf niyaz edersiniz. Şöyle gözünüz kapalı Rabıtayı Merk yaparsınız. Rabıtayı Merk yapmak demek ölümü tefekkür etmek demektir. Onun için bazı yerlerde adı tefekkür-ü merktir. Bazı kitaplarda. Öyle mi düşüneceksiniz öyle zikre oturduğunuz zaman? Şöyle nasıl öleceğinizi, Azir nasıl gelip göğüsünüze konuyacak, canınızı nasıl çekip alacak, Nasıl böyle bir şehadet getireceksiniz, nasıl makamınızı gösterecekler size, nasıl sonra gelenler sizi yıkayacaklar, teferleyecekler, tabuda koyup namazınızı kılacaklar? nasıl teskiye edecekler, nasıl kalbe götürüp gömecekler, kabirde nasıl melekler gelip sorgu sual edecek, Soru cevap verenlerin kabiri nasıl genişleyecek, nasıl cennet bahçesi olacak, dünyada kusur işleyenlerin kabirde azapları nasıl başlayacak. Kıyamet nasıl olacak Kıyamet kopunca insanlar kabirden nasıl kalkacak? Mahşer yerine nasıl varacak? Neler görecek? Neler çekecek? Mahkeme-i Kıbran kurulunca hesaba çekildiği zaman neler neler olacak? Cehenneme düşenler nasıl içine takıla atılıp düşecekler? Ceğir ceğir yanıp feryat edecekler? İyiler sırata geçip nasıl sevinip cennete varacaklar? Bunları düşünmeye radıkayı mevk deniliyor. Bunları düşüneceksiniz. Yani ölümden sonraki işlerin akılından ilgisini, rabıtasını kurmak, düşünmek demek yani. Bunları düşüneceksiniz, nefsinizle diyeceksiniz ki e nefis, aklını başına topla, bu hayat bir gün mutlaka bitiyor. Kimse bu dünyada baki kalmıyor. Sen de elbet öleceksin. Gençlik de gidecek, ömür de bitecek. Öldüğün zaman ahirette cehennemliklerin arasına ayrıldın mı, yandın. O zaman bir çare yok ama bu dünyada yaşıyorken çare var bu dünyadaki hayatının kıymetini bil, hayatının bir saniyesini bile boş geçirme, cehennemden kurtulma var gücünle çalış, cenneti kazanmak için gayrete gel diyeceksiniz. Rabıtayı net bu. İkincisi Rabıtayı Müşrik. Rabıtayı Müşrik, insanın hocasıyla manevi bakımdan beraber olması demektir. Hocasının karşısında tahayyül etmesi demektir. Firlerimizle beraber karşınızda göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyiz-i ilahe muntazır olur. Rabıta-ı müşküt yapınca insan tarikatta çok feyiz alır. O büyüklerin, eyliya Allah'ın ruhaniyetlerinden kendisine çok feyizler gelir. Sonra bu tarikatta ilerler, tematişşeh makamı ve daha sonraki hallere ulaşması mümkün olur. Rabıta-ı müşküt aynı zamanda müşküde bağlılıktır ve müşküde emrini tutmak, efendim seviyor muhabbet duymaktır. Tarikatta bu da çok önemlidir. Buna hıfsı nispet derler. Bağlılığı korumak, bozmamak derler. Bu bozuldu mu? İşler karışır, bozulur, gider. Onun için insanın bu muhabbeti gönlünde duyması lazım. Çünkü Cenab-ı yolunda kılavuzudur. Rabıtayı meşrubu güzelce yaparsınız. Ne kadar güzel yaparsanız tecrübe odalar çok olur. Üçüncüsü de rabıtayı kalptir başınızı kalbinize doğru eğin şu kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi düşünün iç alemi de insanın tarifsiz uçsuz bucaksız işte gözünü kapatınca gözünün önüne gelen yerler her şey o iç aleminde allah Teala hazretlerinin huzurunda olduğunuzu düşünün Oyun bütüp Allah'ın Teala hazretlerine deyin ki yarabbim sen mekandan münezzehsin her yerde hazır ve nazırsın beni görüyorsun ama ben seni göremem her şeyi biliyorsun Malum sana malum. Geçmişte neler yaptığını biliyorsun. Mahcubum, üzüntülüyüm. Senden yardım istiyorum ya Rabbi. Ancak senden yardım istiyorum. Bana teşvikini refik eyle. Hem de senin vikreden, sana şu kullarını ben ile Ben de iyi kullarından olu vereyim ya Rabbi diye dua edip. Öyle Allah dua eden kullarını sever. Ondan sonra zikriyat başlayın. Şu zikirleri çekin. Yüz estağfurullah. hadi i şerifte var. Yüz ya illallah. Bu da hadis şerife var. Bin defa Allah Allah Allah demek efendim. Bu da hadis şerife var. Her yüz defasında bir ilahi, ente, maksudi ve daha ke denilecek. Bu sözü ezberleyin. Ilahi, ente, maksudi ve daha ke Her yüz defada bir. Sonra yüz selawat şerife, yüz gulullah ahad ile ufil. Kim istekleriniz bunlar olsun. Bunları yapınca el açıp dua eder, kendinize, yakınlarınıza, geçmişlerinizde dünya ve ahiretin hayırlarını Allah'tan isterseniz. Bir de ömrünüzün, gününüzün sayı zamanlarında zikri kalbiye müdavim olun. Ben size zikir terkin edeyim onu öğreteyim. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah. Buyurun siz de çok güzel söyleyin. Allah şair olsun. <gülüyor> Allah, Allah, Allah, şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzde yumun, dilinizde damağınıza dayayın. Dil kıpırdamayacak, dudak kıpırdamayacak, İçinizden Allah demeyi devam ettirin, kalbinizden düşünür gibi devam Allah mübarek etsin. İşte insanın böyle sessizce, kimsenin anlamıyla şekilde Allah demesine zikri kalbi diyoruz. Gönlünden, içinden zikretmek. Bunu da işinizde, yolda, gecede, gündüzde, otururken her zaman kalbinizi böyle zikirle meşgul edip, yapıp her anınız ibadet olsun. Tabi tarikatta zikir yapmak Kur'an-ı Kerim'in emri olduğundan Güzel bir faaliyettir. Ya eyyühele izne ânü vizsulullâhe zikrem kestirâ ve sefihuhu, bükseten, asilâ, ve asîlâ'' Allah'a emrediyor. ''Vezâkirînallâhe kestirâ ve zâkirâ'' Kur'an-ı Kerim'de var metri zikretmenin. Tabi bundan da derviş ne yapacak? Allah'ın yoluna giren bir insan. Derviş demek yani Allah'ın tekrar yoluna girmiş, sevdiği kul olmaya gayret eden, ona söz vermiş insan demek oluyorsunuz artık yani. Ne yapacak? Namazları evvel hakkında kalacak ibadetlerini yapacak. Farzları camide, erkekler cemaatle kılınca sevabı çok olur. Farzlardan ayrı, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği mâfide sevaplı ibadetler vardır, onları da yapın. Sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup kerahat vakti çıkınca işraf namazı kılmak iyi, çok sevaplı. Sabahla öğlen arasında 10'da 11 şöyle öğlene 45 dakika kalıncaya kadar duha namazı dört eker, o da sevaptır ikiye akşam namazının arkasından 2-4 6 rekat sünnetin arkasından hemen evvâbin namazı 3. Gece yatarken abdast alıp 4 namaz kılmak 4. Gece uykuyu verip diyara kalkıp teheccüh namazı kılmak 5. Bunları tavsiye ederiz. Pazartesi terşem boyuşlarını tavsiye ederiz. Bu şevaleyindeyiz şimdi alt gün orucunu tutun. Daha başka ibadetleri, hayırları, hasenatı yapın. Sevaplarınızı artırmaya, cenneti kazanmaya koşturun. Geneti kazanmak için en iyi çarelerden birisi ilim öğrenmek, ilmini de ilmiyle amil olup uygulamaktır. Allah yolunda cihad etmektir. Cihad sadece savaşmak değil, yani dine hizmet edici her türlü faaliyetlerde bulunmaktır. Efendim, Parası olduğu zaman hayır hazarat yapmaktır, yedirmektir, giydirmektir. Dullara, yetimlere bakmak, kollamaktır. Sevaplı işleri böyle yapın. Han, çeşme, yol vesaire yaptırmaktır. Cami yaptırmaktır, koşu yaptırmaktır. İkinci yapacağınız şey takva ehli olup günahlardan kaçınma dikkat edeceksiniz. Kitiz olun, günahları bilin, günahlara düşmemeye dikkat edin, haramlardan günahlardan kendinizi koruyun. Çünkü harama bulaştığı insan ibadetin tadı tuzu kaçar, derecesi iner, çıktığı makamdan insan düşer. Onun için dervişlik takva ile beraber yürür. Yunus Emre onun için diyor ki, ele geleni yersin, dile geleni dersin öyle dervişlik mi olur sen derviş olamazsın Ölelerine sen derviş olamazsın diyor takva hülye olacaksınız yani üçüncü tavsiyem de güzel hülye olacaksınız tatlı dilli, güleç yüzlü, cömert, sakin, sabırlı, şükürlü, adaletli, gayretli, dikkatli efendim has halis bir insan olmağa dikkat edin iyi huyları kitaplardan öğrenebilirsiniz iyi insanlardan da öğrenebilirsiniz Peygamber Efendimizin hadisi-i şeriflerinden öğrenirsiniz. İşte hocamızın pasavuf Ahlak kitabını okursunuz. İmam Gazel'in İhyasını okursunuz. bunlardan da öğrenilir. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlak güzelleştirmek. Üç ana prensibimiz var. Şimdi her biriniz bir Fatiha, üç gülü Allah'u fiyin, yapın. Bismillahirrahmanirrahim. <Ses <soundtrack> <Sess> <diferença> İnellzîne <Sess> Bu ayet-i kerime böyle tehlikete giriş dersinden sonra okunur. Manası şu ki yani Peygamber Efendimiz'e sahabe sahâb-ı kirâm etmişlerdir. Bu da onun devamı oluyor. Allah'a söz vermiş oluyor insan. Allah'la sözleşmiş oluyor. Ahdine sabit olursa çok sevap kazanacak nurlu bir yoldadır. Ahdinden dönerse cezalara uğrar, aman vefasını yapmasın demek oluyor yani bu ayetin okunması. Allah da sizi yolunda daim etsin. Doğru yoldan, şeriattan, tarikattan, istikametten ayırmasın. Günahlara, haramlara bulaştırmasın bundan sonra. Geçmiş günahlarınızı affetsin. Gönlünüzü nurlandırsın. Aklınızı nurlandırsın, marifetullah'a erdirsin, aşkullah'ı muhabbetullah'ı içimize yerleştirsin sevdiği kul olarak yaşayıp sevdiği işleri yapıp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı, cennet ile cemaliyle müşerif olmayı nasip eylesin bir hürmeti esramı suratir bir kardeşimiz sormuş, kız kardeşim memlekette ders almak istiyor, ne yapması lazım? Bu benim anlattığım şeyleri ona yazı verin, selamımı söyleyin, kabul ettiğini söyleyin. Bir fırsat bulduğu zaman da gelsin beni ziyaret etsin. Beraber gelir. Benim bir akrabamın kiraya vermiş olduğu bir dükkan var. Burada işçi satılıyor. Kendisi bu sene hacca gitmeye niyetlendi. Acaba bu kimsenin hacı konusunda ne buyursunuz? Şimdi sorulara geldik tabi. Bu da ayrı bir vaaz gibi sürer yani biraz. Şimdi bir insan dükkanı kiraya verdiği zaman eğer bakkala kiraya verdiyse kiracının bir suçu yoktur ev sahibinin, mal sahibinin bir suçu yoktur bakkal içki satıyorsa suç bakkalındır ama kiralayacak olan şahıs doğrudan doğruya içki satan insansa ben burayı meyhane yapacağım diyor o zaman olmaz çünkü günaha iştirak etmiş olur o zaman olmaz da meşru bir şey için kiraya verdi de o alan sonradan kötü bir şey yapıyorsa zebal onadır tabi fırsat oldu mu onu oradan çıkartıp nasihat etmek lazım yapma demek de lazım bunun hacına bir zarar gelmez çünkü nazı değildi kendisi bir kişi abdestinin ikinci soru abdestinin bozulup bozulmadığında şüphe ediyorsa yani abdesti var mı yok mu bundan tam emin değilse tekrar abdest almalı mı yoksa abdesti var mı kabul etmeli fıkıh kitaplarında yazar ki çok kesin şey, tereddütsüz abdest aldığını biliyor mu evet hocam biliyorum abdest almıştım şadırvanda güzelce kollarımı suadım abdest almıştım şu anda abdest aldığından tereddüt mü ediyor evet işte acaba kaçırdım mı ki şüphesi var tereddüt var abdest var Şüpheyle kesin şey bozulmaz. Şimdi abdesti var. Ama acaba ben abdest almış mıydım yüz numaraya girdim biliyorum ama acaba abdest aldım mıydı yoksa laf da almadım mıydı? Abdest aldığı belli değil. Abdest diyor. Abdest aldığı kesinse bozduğu hakkında şüphesi varsa şüpheye itibar edilmez. Bozduğu kesinse bozulur tabi. Kesin değil de acaba Öyle mi ki? Öyle mi ki diye vesvese yapıyorsa Bozulmaz Vesveseden, şüpheden dolayı Abdest bozulmaz Abdest sayılır. Abdestli olarak gelecek namaz kılacak Ama Alameti varsa Efendim baktım işte ıslaklık var Tamam idrar çıkmış Tabi bozulur o zaman Ama şüpheyle bozulmaz Hocam işte yerlendim gibi Geliyor da pek de anlamadım. O zaman bozulmaz. Çünkü o vesveteyi şeytan veriyor diyor Peygamber Efendimiz. Özel bu işi yapan şeytan var. Abdesti yokmuş gibi, abdesti kaçıyormuş gibi bir kıpırtı yapıyor oradan abdesti yok diye tereddüde düşürüyor. Eğer tabi sesi çıkıyorsa kokusu duyuyorsa bozulur. Yani kesin olursa bozulur. Bozulduğuna ait alamet kesinse bozulur. Tereddütse Tereddüt, almış olduğu abdesti bozmaz. Varsa bozmaz. Varlığında şüphesi varsa alacak o zaman. Yani aldım mıydı diye tereddüdü varsa. kayıle budur. Bu sehbet bittikten sonra istişare iş etmeniz mümkün. Mümkün. Tamam. İslam dininde 32 parçanın mevcut olduğu kesin. Fakat Allah'ın her emri, emri farzıdır ki Allah yüzlerce emri Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Şehad etmek, ilim öğrenmek karamlarla uzatmış. Bunlar zaten 32 farzının içinde var da tabi farzlar 32 tane değildir. Daha bufasal liste vardır. 54 farz derler ona. Daha da büyütecek olursan yüzlerce farz eder. Yani o öğretmek maksadıyla şöyle bir özetlemedir. 32 farz, 54 farz özetledir. Tabi Allah'ın her emri farzdır her yasa efendim yas da riayet etmek vardır bizi riyaale görmüş birisi efendim filan bu şeye alamettir bizim ömrümüzün uzadığına alamettir inşallah efendim hayır olsun bir erkek çocuk ismi istiyorlar abdül Halim, abdül Halim. içki fabrikasında çalışmak caiz midir çalışan kişiye kız verilir mi? Caiz değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte diyor ki, içkiyi içen de, imal eden de, satan da, hammallığını yapan da, sunan da, hepsi melundur diyor. Yani yasak. İçki yasak olunca içkiye kullanılmasına aracı olan her faaliyet yasak oluyor. İnan edin, o zaman öyle bir çalışma haram oluyor. E kızı da insan haram kazançlı bir damada verirse, kızı haram diyecek, cehenneme gidecek demektir. Olmaz. Temiz bir iş alacak. Temiz iş yapan bir insana verilecek veyahut o oradan ayrılacak, temiz iş yapacak. Dergilerdeki mesajlarımızı okuduk, Allah razı olsun. efendim. O derdimizdeki bilgilere göre hareket edecek. Benim fikrim o. Evet. Filanca falanca selam göndermiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Siz de benim selamlarımı ona iletin. İki ay evlendim diyor. Allah da şubah eylesin. Üniversite okuyorum. Allah bir görmek etsin. bazen derslerim sıkışıyor bir tavsiyeniz olur mu diyor. Bütün sıkışıklıklara karşı tavsiye şeydir. La havle ve la kuvveti illa billahil la alilezim demektir. La ilahe illallah demektir. Bunlar 99 tane sıkıntıyı tasayı izale eder. Çok sayısı vardır. Bütün tercih haklarımı kullandım. Nisan'da askeri gitmek durumunda Gitsin. Tabi güzel hizmettir. Eğer olarak mı subay mı? Yedek subayı olmak iyidir çünkü şereflidir. Müslüman'a şereflilik yakışır. İslam'a göre örtünmenin belli bir formu, şekli var mı? Hayır. Örtünsün isterse yorganla, isterse çarşafla, isterse hasırla, isterse kağıtla, kartonla, yeter ki Avrupa yerini göstermesin, örtünsün. Örtünmek esastır. Belli bir formu yoktur. Zaten formda iklime göre, yani moda, modelde İklime göre, beldeye göre, öfe göre değişiyor. Bazı yerde başka türlü oluyor, bazı yerde başka oluyor. Ama örtünmenin ana prensipleri şunlardır. Bir, vücudunun hatları belli olmayacak şekilde bol olacak. Yani dar bir şekilde örtülmüşse olmaz. Çünkü vücudun hatları belli oluyor, bol olacak bir. İkincisi kumaş altını gösterirse olmaz şeffaf olursa olmaz. Giyinmiş ama göğüsleri görünüyor, göbeği görünüyor. Olmaz. Çok kalın kumaş hocam. Üşümüyor. Üşümek esas değil. Altının görünmemesi esas. Binaenine altı görünümü olmaz. Efendim sonra bol olacak. Efendim altı görünmeyecek. Şekli nasıl olursa olsun Allah'ın ört dediği yerleri örtecek. Yani, yani Allah'ın Örtmeyi emrettiği yer Kadınların saçlarıdır Başörtüsü şart Efendim vücududur Bileklerine kadar Kolları Ayak bileklerine kadar ayaklarıdır Elleri ayakları iş yapacağı için Yürüyeceği için Mazur sayılmıştır Onlar da eldivenle, çorapla örterse iyi olur Çocuklara veren aşı yapılmasına mahsur var mı? Doktorlarla bunu konuştuk ben kendi ailemden, kendi abimden mahsulluk gördüğüm için, bazen de bunun kaydoluluğunu, münakaşa ettiğini duyduğum için tasvir etmiyorum. Tehlikeli bir şey. Mikrobu geliyorsun. Belki önce bir test yapılıyor ama test bile şey yapmıyor. En iyisi efendim, çocuğa iyi bakmak, bedasını iyi vermek, istirahatını tam yaptırmak. Yani, o duruma düşmemesini sağlamak gibi geliyor bana. Evlenmeye hazırlığı varmış. Allah hayırlı kimselerle kardeşlerimizi yuva kurmaya muvaffak eylesin. İki hep hepsi bahtiyar olsun. Dersini yapamıyorum. Nesline başka türlü yeniliyorum. Aksesini güzel alması lazım bir insanın. Efendim, gıdasına dikkat etmesi lazım. Vücuda haram girdi mi insan yapacağı iyi şeyi düşünür, yapamaz. Düşünür, yapamaz. Kötülüğü yapmamak ister, düşer. Neden? Haram yedik. Onun için tıb-ül dedi ya, i̇bn Abbas radıyallahu anh'la, yemeğin, yemenin temiz olması, helal olması çok önemlidir. Allah yardımcı olsun. Özellikle gıdaya dikkat edecek. Bir de abdesti gelecek ki şeytan yanına sokulamasın. Takdir sizindir. İstanbul'da daha fazla kalmanızı istiyoruz. Şimdi, yani istiyor ki, bu dersler aksamasın. Ben de istiyorum bunu. Yani ben bir şey başladım mı hiç aksatmadan götürmeyi seviyorum. Fakat... ...Falanca yerde 300 kişi toplanmış. Kadın, çocuk, beyler. Bir 15 günlük kamp, kurs yapmışlar. İslami bir eğitim var, üniversiteyi tutmuşlar, çağırıyorlar. Şimdi ben oraya gittiğim zaman o 300 kişinin eğitimi yapılmış oluyor. Önemli oluyor. Böyle günlerde, öyle durumlarda oraya gidiyorum. Buraya da bir başka vaiz arkadaş bırakıyorum. Yani burası vaizsiz kalmasın diye. Onun için lütfen siz buraya mutlu zaman devam edin. Yani ben olmasam da o vaiz arkadaşın nasihatlerini dinleyin. Ama benim arzum hem buraya gelmek, hem İskenderpaşa'ya gitmek hem de daha başka dersler koyacağım inşallah. Daha güzel şeylerde, efendim kitaplar da var. Onları da okuyacağız. Çok güzel şeyler var planımda, programımda. Birisi Hz. Ali Efendimiz'in sözleri mesela. Şu Aleviler bakalım Hz. Ali Efendimiz nasılmış bir görsünler. Kahrosu şeriat denilir mi denmez mi anlasınlar. Efendim iki dehşetli sıkıntım var diyor. Abdest alınca uzun süre tutamıyorum. Ne yapalım tutamazsan canın sağ olsun. Bazı insan tutamaz bizim büyüklerimiz derlerdi ki bir fıkra anlatırlardı hatımızda kalsın birisi demiş ki hocaya hocam ben her namazda abdest alıyorum tamam demiş senin dinin bütün yani takva ehlisin her namazda abdest alıyorsun güzel nur üstüne nur oluyor abdestli varken bir daha insan abdest alırsa ne olur boyanın üstüne bir temiz boya daha gibi olur nur üstüne nur olur nurun ala nur olur Ötekisi gelmiş, hocam demiş, ben de demiş bir sabah adresi aldım ve elhamdülillah demiş, yasıyı bile çıkartıyorum. Ona da demiş ki, senin de dibin bütün demiş. Onun dini bütün. Ötekisi senin bütün. Yani vücut dayanırsa dayanır, dayanamasa dayanmaz. Mecburiyet yok. Tarz edersin. Ne yapalım? O dehşetli bir şey değil yani. Ama bir tıbbi şey varsa doktor kardeşlerimize sor. Çok vesveseliyim diyor. Bazı vakit namazlarını 3-4 kez abdest olarak bitirebiliyorum. Ha bu fena. Bu hastalık. Dinen yasak bu. Abdesti bir defa alacaksın ikinciye de almayacağız. almayacaksın. İçine vesvese gelse bile almayacaksın. Vesvese çok fena. Vesveseye itibar etmek yasak. Vesvesenin hükmü yok. Abdestini aldın tamam. Ya şunu yapmadıysan ya bunu yap. Yapmadıysan bu sefer öyle kıl. Öyle diyor kitap. Gel burada vesveseye uyumak. Pesmet'si, vesvesesi için ikinci defa almak yoktur. Alınmaz. <gülüyor> Muhterem hocam, günaydın gazetesinin haberi için herhangi bir şey düşünüyor musunuz? Allah akıl fikir versin. Allah istersin. Biz memleketi düşünüyoruz. Efendim, Sırplar, Ruslar, Ermeniler, Yunanlılar etrafımızda diş kıyırda tutturuyorlar memleket. Efendim, memleketin selameti, batası... Müslümanların izzeti, idrarını düşünüyoruz. Onlar da politik şeylerle, seçim kaygılarıyla Müslümanlar ihtilal yapacak, ahaliyi kesecek. Ya ahalinin %99'u Müslüman, niye keselim? Kardeşimiz, ıslah etmeye çalışırız, keseceğimize, islah olur, bir Müslüman kazanırız. Gideriz bir kimseyi doğru yola çektik mi, memnun oluruz. Şaşıranı doğru yola çektik mi, memnun oluruz. Yani bizim işimiz, mürşitlerin, alimlerin, hocaların işi adam kesmek değildir. Kasap değil misiniz? Bizim işimiz şaşıran insanı ikna edip doğru yola getirmektir. Ondan sevap var. Peygamber Efendimiz'in işi de o. Peygamber Efendimiz isteseydi Mekke'yi fethettiği zaman bütün Mekke müşriklerini kılıçtan geçiremez miydi? Hepsini affettim dedi. Kabe'ye sığınanlar affoldu dedi halancanın evine sığınanlara dokunulmayacak, filancaya sığınanlara dokunulmayacak. İslam ordusundan bir komutan dedi. komutan dedi ki, elime tam fırsat geçti, o müşriklerden filancayı, filancayı yakalarsam kıtır kıtır keseceğim, canına okuyacağım, intikamı alacağım. Onu vazifeden aldı Peygamber Efendimiz. Neden? İslam'da maksat adam öldürmek değil, adam yaşatmaktır, adam kazanmaktır. Kalbi ölünün kalbini diriltmektir. Adam komünist oluyor, anlatıyorsun Müslüman oluyor. Adam Yunanlı oluyor, anlatıyorsun Müslüman oluyor. Benim Avustralya'da Yunanlı idvanım var, dervişim var, sakallı. Maşallah, takva ehli güzel Müslüman. Yunanlı. Yusufistan'da ben şey yaptığım zaman, ameliyat olduğum zaman geçmiş yolsuna geleceğim hastane O da Yunanlı, o da kardeşim. Yani biz, yeterli insanlar Müslüman olsun. Müslüman olsun diye uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Silahlanın diye yazmışım ben dergide. Neden yazmışım? Cernovsky orada diyor ki Rus Türkiye'yi istila edeceğiz, şan çalacağız orada. Ben de diyorum ki silahlanın, bu heriflerin şakası yok. Bak, Ermenistan'a girdiler, Sırbistan'da Boşnakları gafil aldılar, yakaladıklarını kestiler. Büyüklerimizle demiş, hazır ol, cenge eğer ister isen surhu salam. Sen kuvvetli ol, saldıramazsın saldıramasın. Ben altında da yazdım dedim ki. Milletçe atom bombası bile yapmalıyız. Neden? Korsun o zaman ya Türkiye'nin elinde atom bombası var desin. Saldırmayı aklından geçirmesin. Biz zayıf oldukça şey yapıyor. Yani Türkler deyiz, teknolojisi geri, Biz buna saldırırsak Yeneriz diye aklı kesti mi saldırır? İstanbul bu şehri şehir olsun. E patriline de Roma gibi bir devlet olsun. Bak sen ya Mehmet ne olsun. Biz burayı nasıl aldık? Birisi demiş ki bizim eski devlet adamlarından birisine ya sizin memleketten falanca parayla ver demiş Sat bize demiş Osmanlı devleti diyor ki Değerlerin birisine sat bize falanca araziyi demiş O da demiş ki olur satalım Ne istiyorsun demiş Aldığımız fiyata verir demiş Kendi istemiyoruz Aldığımız fiyata verir. Kaça aldın demiş Şehitlerin kanı pahasına Zekersin o kadar kanı sen alırsın bakalım. Öyle şey olur mu? Yeden bana emanet etmiş bu diğerleri ben verir miyim? Hem benim vücudumu çiğdemeden ben şehir olmadan girebilir midir ya? Korkar mıyım? Maraş'ta nasıl başladı savaş? Kastamonu'nda nasıl camide başladı? Nasıllar camide? Yine her şeyi biliyor Türkiye gibi ama seçim zamanı ya şimdi. Müslümanları adam kesiyor gösterecekler, rejim düşmanı gösterecekler vesaire gösterecekler. Seçim bitince ondan hazırlıklar. Şimdi... Bir hafta sonra bitiyor işte. Yani hatırlamaz ya, dışarıdan para geldi mi? Diyene başlarlar. Rivayete göre, falanca filanca filanca yazarlara bilmem ne kadar milyar verilmiş. Onlar da, laiklik lehine, din alehine, kahrolsun şeriat diye yazıları yazmışlar, sipariş. Öyle deniliyor. Birisi diyor ki Karabük'te bir arkadaştan ders almıştım pek mutmain değildim şimdi ders almış oldu tamam Allah mübarek etsin. ama o da bize vekaleten verdiyse mutmain olmamasın sebebi mübarek olsun Allah razı olsun hayırlı olsun tarikat derslerinizi birbirinize akşam yeterken yaptın mı diye hatırlatmanız doğru olur mu tabi ibadetler gizli olduğundan kimsenin kimsenin işine karışmaması uygun olur ama efendim ee, Eğer istiyorsa bana hatırlatı filan diye de şey yapılabilir. Efendim ben Çanakkale'nin gigasındanım diyor, babam Mehmet Efendi'den dersliydi. Kim Mehmet Efendi? Evet. Baba Mehmet Efendi'den kim? Yani bizim Mehmet Said Efendi. Tamam biz öyle şeyiz ya makamına halefi olmuşuz, bize bağlı demektir. Efendim. Bu anlattığımız derste siz çekeceksiniz, yani biz toptan hocamız bize emretti, geç bu milletlerin başına diye, geçtik başınıza yani, ayrıca bir şeye lüzum yok, tamam. İlkokul öğretmeniyim, öğleden sonra ders verdiğim ve saatler ileri gittiği için şu anda cuma namazı vakti mesai saatine denk geliyor. Amirin cuma namazı kılmıyor, bize de müsaade etmiyor. Bu durumda istifam etmeliyim, yolu nedir? Çok basit bir yolu var. Mahalledeki bir imama ve semtin müftüsüne gidersiniz dersiniz ki böyle bir derdiniz var. Şu bizim camide mümkün olur mu namazı şu vakitte kılmak? Kaydırılabilir yani. Öğle namazı içinde cuma namazı biraz öne biraz sonra kaydırılabilir. O zaman rahatlıkla herkes kılar. Pakistan'da öyle yapıyorlarmış. Şeyde de Doğu Anadolu'ya doğru Türkiye'nin de bazı yerlerinde. Mesela 11.30'da oluyor ama memurlar yetişsin diye 12'de kılıyorlar. Ankara'da ben baktım saate öğlen 12'ye çeyrek çeyrekalı oluyor. Camiye gittim. Bir şey yok niye? Dediler ki müftülükten emir var memurlar, öğrenciler çıksın diye yarım saat 1.30'i yapıyor. Koşuma gitti. Bu mümkün. İmamla müftüyle hallolur. Öbür taraftan hallolulmuyormuş. ama aslında buna mani olan insanlar da Allah huzurunda hesabını vermek zorunda. Kimsenin buna mani olma hakkı yoktur. ibadette çünkü. hassa nefse fazla yüklenildiğinde uykuya yattığında 5-6 dakika sonra yakaza halinde bana bir şeyler oluyor. Hareket edemiyorum. Yani uyuşma geliyormuş. O nefse fazla yüklenmesi nedir bilmiyorum ama e, böyle insanı yattığı halde uyumamışken yakaza halinde uyuşuk hale getirmek neden olduğunu şey yapamadım. Efendim, korkudan gece nasilelere cesaret edemiyorum korkum yersiz tabi yersiz yani uyuyacak normal vaktinde tabi olarak yasadan sonra ondan sonra teheccide kalkacak ibadetini yapacak fazla da nefse yüklenmeye rüzgü çünkü peygamber efendimiz buyuruyor ki nefsüke matuviyetüke nefsin senin günendir onu ne ezme lüzum var ne de fazla gevşek bırakma. yani hakkını verirsin hakkından fazlasında şey yaptığı zaman düzgünlensin, normal olacak. Yani öyle uyuşacak gibi ne yapıyorsa o kadar yapmasın ama normal uyuşurlar hareket etsin. mülşid sevmenin neden gerekli olduğunu ve faydasını söyler misiniz diyor. Efendim El-Meydi-Ker, el, el meydi el -me sözünün manasını soruyor. Şimdi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz beni babanızdan da evladınızdan da bütün insanlardan da daha çok sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız. Bunun sırrı sebebine Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisi. Allah'ın emirlerini tebliğ ediyor. Allah'ın sevgili kulu. Hem Allah'ın elçisi olduğundan onu sevmesi lazım. Müminin. Hem de Allah'ın emirlerini yolunu öğrettiği için sevmesi lazım. Onu sevmek onu iyi Müslüman yapacak cennete götürecek, Allah'ın rızasına götürecek. Hikmeti bu. Sevmediği zaman da olmaz bu işler. Onun için sevgi çok önemlidir. Aynı sebepten dolayı da mürşid-i kamilini ki yolu sevsin, cennet yolunu sevsin, sıkıntılarına katlansın, halvetlere girsin, tesbihleri çeksin, ibadetlerini yapsın, günahlardan kaçınsın, cennete girsin. Bu sebepten dolayı gereklidir. Bir de tabi Doktora benzetirler Mürşid-i doktor mesela bir insana der ki çigara içme, ekşi turşu yeme, efendim şu hapları al. E şimdi bunları dinlemezse o hasta iyi olur mu? Olmaz. Ne yapacak? Söz dinleyecek. E, mürit de şeyhine teslim olduğu zaman şeyhi ona bir bakar, bir, bir takım tavsiyelerde bulunur, onu dinleyecek. Dinlemezse, tavsiye tutulmazsa tedavi olmadığından dinlemesi gerekiyor. İtihatli olacak, itirazlı olmayacak. Peygamber Efendimiz'e sahabesi hiç itiraz etmezlerdi. O adete töreye göre aynen devam edecek. <Sessizlik> Hakkılık sohbetlerde hatma yapan kardeşlerimiz var. Onlar gelmediği zaman bu sevaptan mahrum olmamak için ayrıca aklımıza sana hatma yaptırıyorum. Peki müsaade verdiğimi yaptırırsan uygundur, evet. Bizim zaten tavsiyemiz, emrimiz öyle. Üniversiteye hazırlanacak kardeşlerimiz hangi yöne yönlendirelim branşlara? Bu kişinin zevkine bağlı bir, me meziyetlerine, melekelerine bağlı, bir de bu puanlandırmada, tercihlerde bir incelikler oluyor. Aynı konu bir Bolu'da öğretiliyor, bir İstanbul'da öğretiliyor, bir İzmir'de. İstanbul'u yazarsa giremiyor konuyu yazarsa giriyor. İşte o kendisinin kuvvetine, puan durumuna göre nasıl yapacağını istişare etsin bu işi bilenlerle. Mesela Boğaziçi Matematik Öğretmenliği mi, Marmara Edirüsü mühendisliğini, mi? İTÜ Efendim işletme Mühendisliği mi. Bunlar keyfe devsek bağlı şeyler. Ama eğitimin kuvvetli olduğu, insanın talebenin iyi yetiştirildiği yer Binahın az olduğu cevabın kolay olduğu yer tercih edilir. Biz Soğanlık Kuba Mescidi'nde bir araya geliyoruz. efendim da hakkına katılsınlar mı? Katılsınlar. Sevip geldiği için katılmaya hak kazanıyor. Cuma namazından sonra kılınan ahir namazını kılalım mı yoksa onun yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Zaten o bir çeşit kaza namazıdır. Zuhru ahiri kılsınlar. Yalanca Fatih'e oyumuzu verelim mi? Fatih çalışmalarına katılabilir miyiz? Biz bu konuda şey yaptık dergide ana prensipleri koyduk yani e, dedik ki şu şu şu esaslara göre hareket edip On okusunlar Hocam bazı şahıslar hadislerin peygamberimizin söylediği sözler olduğunu iddia edip inkar ediyorlar bu gibi kimselere tavrımız ilişkilerimiz ne olmalı? Şimdi tabi nasıl bu okuduğum kitapta ben şundan duydum o şundan duymuş diye sağlam anlatıyor, kaynak gösteriyorsa dinde her şey sağlam kaynak gösterilir, öyle anlatılır. Bu hadislerin de büyük kitapları vardır. Yani benim şimdi efendim yani şu caminin yarısı kadar yer dolusu kitabım var evimde. Bir sürü kitap var gene ben kendimi çok kitap sahibi saymıyorum. Çok kitaplar var bu konuda, kaynaklar var. O kaynaklarda hangi hadisin durumu nedir, ravileri kimlerdir, sıhhat derecesi nedir, yazılıdır. Bilen insan efendim şu hadis sahiptir, hasendir der. Zayıf hadislere zayıf hadisler, mevzu hadislere mevzu hadis, uydurma olan sözlere bu hadis değildir uydurma diye alimlerimiz söylemiştir zaten. Uydurma olan bir şeye uydurma demekte de mahsuru yok ama Peygamber Efendimiz'den geldiği kesin olarak bilinen bir hadisi, bir insan inkar ederse kafir olur. Ayeti inkar eden de kafir olur, Peygamber Efendimiz'den geldiği kesin olan bir haberi de rivayet ederse o da kafir olur. <gülüyor> Çocuğumuzun bir ismi Yunus, ikinci bir isim koyar mısınız? Ammar olsun, Ammar-ıb-Niyassir sahabeden. Birisi demiş ki rüyamda falanca şeyi yapmamak konusunda ikaz aldım diyor. Devam edeyim mi, etmeyeyim mi? Tabi o ikazın sebebini bir araştıralım, konuşalım da <gülüyor> o o rüya niye öyle görülmüş anlayalım. Üniversitede okuyan bir kardeşimizin babası içki satıyor yazında kendi yanında çalışmaya zorluyor nasıl bir harekette bulunursun kardeşimiz içki satamazsın satmamayı da ikaz edecek Koca, babasına diyecek ki baba bu haramdır doğru duymuş <gülüyor> rüyamda at kalan nur yüzlü bir ihtiyar gördüm yılan öldürmüş. İnşallah efendim e, nefsi ıslah etmeye Allah yolunda yürümeye vesiledir. Rüyada gördüğü şey. Margarinler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yenilebilir olduğu söylüyorlar. Margarinler çeşit çeşittir. Helalliği, haramlığı kullanıldığı malzemeden gelir. Eğer bitkisel margarin ise yenilmesinde mahsır yoktur. Sadece dini mahsuru yoktur. Ama margarinlerin hepsi sıhhi bakımdan mahsurdudur. Çünkü efendim, hidrojenize edilmiş yağlardır. elimizden damar sertliği yaparlar. Onun için mümkün de akıcı. Zeytinyağı filan gibi yağları kullanmak lazım. Ama bitkisel margarinlerin dini mahsuru yoktur. Sadece sıhhi mahsur vardır. Hayvanlardan alınan yağlardan yapılmış margarinler var Almanya'da vesairede burada da Almanya'dan getirilip atılıyor olabilir muhtevasına bakmak lazım efendim onların içinde haram hayvanın yağları varsa o zaman o doğru olmaz ben bir hatıramı anlatayım geçen bayramda bir eve gittik bize şöyle kağıtlı bir şeker ikram ettiler ben açacakken benden evvel arkadaşı açmış hocam dur dedi ne var bu dedi, lükörlü dedi. Lükörlü çikolata. Çikolatanın içine nasıl sokuyorlar, enjekten ediyorlar, ne yapıyorlarsa içinde lükör varmış içki. E şimdi çikolata helal ama içine likör konulmuş olan çikolata, orada haram. Yani onun için bir şeyin içindekileri okumanız lazım. Yani bunun muhteviyatı nedir? Bunun içinde neler var diye okuyacaksınız, haram malzeme var mı yok mu diye soracaksınız. zaman Nur Banu ismini koymuş. Nur ışık demek. Efendim Banu da hanımefendi demek. Hanımefendi demek. Yani evin sahibi hanımefendi demek. O bakımdan Nur Banu, Nur'dan başına başarışan Nur'dan olan hanım demek oluyor. Olabilir. İsmi mahsurlu değil. Hocam Ankara'ya neden çok seyret geliyorsunuz? Diyor birisi. Benim bir kağıt vardı ya, buradan çok başka yere gitmeyin diye ona soruyorum. <gülüyor> Buradaki oraya bırakmak istemiyor. Oradaki niye gelmiyorsun diye Siz de bize cevabı veriyorum bakalım çıktı karşı ortaya iş. Efendim prensenin enen başkanı falan diyor, nasıl görüyorsunuz? Tanışıyoruz iyi bir insan seviyorum falan bankada yanında çalışan mesai saatinde duha namazı kılabilir mi? Yani insanı varsa bir kenarda kılar. Ondan sonra o, o vakit de biraz mesaisini uzatıverir. Olur, biter Duha namazı kaçırmamış olur. Ama bankada çalışmanın ayrıca kendisi Doğru mu değil mi meselesi geliyor işin içine. İsmin Sabahat. Uygun görüşmeyi değiştirmek istiyorum. Sabahat şey demek, yani yüzü fevkalade nurlu, pırıl pırıl sabah gibi, efendim demek. Bu isim vardır, kullanılır. Bir mahsur yok. Ne zaman seferi olur? Üç günlük karayolu uzaklığına giden Gitmeye niyetlenen bir insan beldesinin kenar mahallesinin son evinin yanından çıktımı seferi yok. Şu kasabada oturuyorum. Üç günlük yola gitmeye niyetlendim. Evimden çıktım. Kasabanın evleri bitti. Tarlalara başladı. Öğle namazı kılacağım. İki rekat kılarım. Evler bitti çünkü. Beldenin hududu bitti. Seferilik başlar. Üç günlük mesafe nedir? Bir yaya altı saat yürür. Ortalama diyor 40 dakları. Altı saatte bir saatte de beş altı kilometre yürür. O zaman üç gün 18 saate de efendim beş yel 18 90'dır. 90, 90 kilometre kadar bir mesafeye niyetlenmiş gitmişse bir insan seferi olur. 4 rekatlı namazlar iki kılınır. Ama üç rekatlı akşam namazı tam kılınır. İki rekatlar zaten iki rekattır. O zaman ne kalmış oldu? Öğlen iki kılınacak, ikindi iki kılınacak, yastı iki kılınacak. Acil durum varsa sünnetler tabii kılınmaz. Farzlar bile kısaltılıyor. Sünnetler kılınmaz. Geniş zamanı varsa, vakti müsaitse, isterse sünnetleri kılar. Yitiri kılacak. Bolu-İstanbul arası seferi olur mu? Olur. Bolu-İstanbul arası sefer mesafesidir. İzmir sefer mesafesidir. Tokuk meclisinde bu sene başladım, bu bölümün bir bayan için uygun olmadığını düşünüyorum. Tabi, kendisinin tecrübesi daha önemli, çevre şartları. Bizim da hatma yapma imkanımız yok. Gelin öğreteyim, yapın. Yani şey değil, müsaade ediyoruz. Yakını vefat eden biri onun arkasından devrini yapabilir mi? Devir ve ıskahlı salat bu kitaplarında vardır, yapılabilir. 12 yıllık evliyim. Hekim ikimizin de çocuğudur olur diyor, fakat çocuklarımız olmadı. Çok araştırdım, uğraştım. Efendim, Cin var mıdır? Kötü veya iyi cin nedir? Cin büyüsü nedir? Bozdurmayan cin büyüsü var mı? Varsa kime nasıl okunup bozdurulabilir? diyor. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, cinlerin, şeytanların doğrudan doğruya insana bir tesiri yoktur. Güç, kuvvet Allah'tadır. La havle ve la kuvvete illa billahil la aliyyil azim demek, Güç ve kuvvet sadece ve sadece Allah'ta demektir. İnan elle, bir insan Allah'a dayandığı, tevekkül ettiği zaman en kuvvetli yere dayanmış, tevekkül etmiş olur ve duaları da Allah kabul ettiğinden insan dua ederse, niyaz ederse uğraşırsa Allah-u Teala Hazretleri dua, allah Teala Hazretleri duasını kabul ederse ne cin ne efendim şeytan ne başka bir şey başkıncısı olamaz. Hepsi sıfır. Allah dilerse evlat verir. Senelerce sonra evlat sahibi olanlar olabiliyor. Görülmemiş şey değildir. Bunları cinlere bağlamak da doğru değildir. Efendim o bakımdan Allah'a helal dua edin. Bir de her kurban kesin, fakiraya sadaka verin, dullara, yetimlere iyilik yapın, duasını alın. Böyle şeyleri de Allah sever. Onların duası sana daha çok kesilen. Yani böyle kimselere dua ettirmek suretiyle de onu sağlayabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve <gülüyor> سبحان ربك رب العزيزة عما يسفه وصلاة من المسلم ونهدى رب العالمين